de Allah'a yaklaşılabilirleri söylüyorlar. Sadıklarla beraber olunuz ayetini, Rabı teğdiril getiriyorlar. bunlar gerçekten bunlara delil olan şeyler midir? Esselam alaiküm. E, wa Aleyküm selam. E, Musa kardeşimizin sorusu e, güzel bir soru. Allah razı olsun dualarınıza amin diyoruz ee, değerli kardeşim. Ee, umarım hep beraber burada güzellikler yaşıyoruz. Hamdolsun. Ee, sahabenin dediği gibi tealu nu'min sa'ah gelin bir saat iman edelim dediği gibi işte biz de onların dediği gibi diyoruz ki tealu nu'min sa'ah gelin de bir saat İman edelim. Yani bir saat olsun. O, o saatte imanımız artsın. imanımızı artıracak. Allah'ın şekilde, Allah'ın kelamını anlamaya çalışalım. Aramızda onu tefekkür edelim, tedarus edelim. Bunu burada Allah'ın izniyle tahkik ettiriyoruz. Hüce Rabbimizin bahşetmesiyle, inayetiyle, nasibiyle. Ee, şimdi... Musa kardeşimizin sorusu nasıldı? Hepiniz duydunuz. Ben burada hemen özet olarak soruyu tekrar söylüyorum. Soru bazı insanların e, insan e, zata yönelmenin caiz olduğunu iddia ettiklerini söylüyor. Yani Ya Rabbi felancanın yüzü suyu hürmetine bizi affet gibi duaların caiz olduğunu iddia edenler var diyor. Aynı zamanda Vaptagu ile hilwasi ayetinde e, anlatılmak istenenin esasen e, insanların e, Allah katındaki makamlarını, mevkilerini e, ona yaklaşmak için bir vesile görmek e, durumunda olduğumuzu ve bunun, bunun bu ayetin buna delil olduğunu e, soruyor olduğunu söyleyen kardeşlerimizin sorusunu, iddialarını bize e, aktardı kardeşimiz soru olarak. E, ve Bununla ilgili de e, vesile, istigase, rabıta nedir? Bu konularla ilgili e, biraz e, konuşma yapmamızı bizden istedi. Biz de hay hay diyoruz inşallah bildiğimiz şekilde e, bu sorularımızın cevabı, cevabı e, nitelikte olacak bir e, sunum e, yapmak istiyoruz. Allah izin verirse tabii konu çok uzun bir konu. E, ben e, bunu özetlemeye gayret edeceğim. Sizler de bu konuları gayet iyi biliyorsunuz bu odada e, olan kardeşlerimiz. E, fakat e, tabii ki e, hatırlatmak iyidir bazı konularda. E, aynı zamanda e, bu konuşmalarımız kayıt içinde e, kayıt altında. Ve bunlar inşallah biz öldükten sonra da kalacak bir faydalı amel olarak inşallah ve insanlar kıyamete kadar bu sohbetlerden, konuşmalardan istifade edecekler. Bu niyetlerle, bu gayelerle, bu kayıtlar yapılmaktadır. Allah emeği geçen bütün kardeşlerimizden razı olsun, amellerini kabul eylesin, niyetlerini kabul eylesin. Her türlü hayırda kendilerini muvaffak eylesin. Her türlü çıkmazlarında onlara yardımda bulunsun. Allahu Teala e, kendilerinden razı olsun. İşin özü, hedeflerin özü bu zaten. Allah'ı razı etmek. Onu sevmek. Onun da bizi sevmesini sağlamak. Evet. İlk olarak değerli kardeşlerim hemen e, yüzü suyu hürmetine bizi affet. Yüzü suyu hürmetine bize yağmur ver meselesine gelelim. Bu, bu konuda insanların hangi tür e, deliller, istidlaller içerisinde olduklarından elimizden geldiği kadar bahsedelim. Değerli kardeşlerim, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben e, İbrahim'in soyundanım, İbrahim'in hanif dinindenim demiştir. Ama hiçbir zaman dualarında Ya Rabbi İbrahim peygamberin kulun adına beni affet, bu kulları, bu insanları affet dememiştir. Ve hiçbir zaman sahabede Ya Rabbi şu peygamberimizin yüzü suyu hürmetine Ebu Bekir'in yüzü suyu hürmetine, Ömer'in yüzü suyu hürmetine, Hazreti Osman'ın yüzü suyu hürmetine, Hazreti Ali'nin yüzü suyu hürmetine, Salihlerin yüzü suyu hürmetine bizleri affet diye bir duada bulunmamışlardır. Bu ümmetin ilkleri dini bizzat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenen bu insanlar bu tür dualar içinde asla olmamışlardır. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim böyle bir dua sünnette yoktur. Sahaben hayatında yoktur. Böyle bir vesile kılış dinimizde yoktur. Ayetlerde yoktur. Hadislerde yoktur. Sünnette yoktur. Sahabe hayatında yoktur. Tabiin, tebeü't-tabiin hayatında yoktur. Ne zaman çıktı bunlar? Bunlar dinde aşırılıklar çıktığı zaman. Efendim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La tattruni kema Sizler Hristiyanlar ve Yahudiler peygamberleri konusunda aşırılığa gittikleri gibi benim hakkımda aşırılığa gitmeyin. Emrine muhalif olan insanlar böyle yapmışlardır. Aşırı gitmişlerdir. Helakel mutantı'un Dinde aşırılık yapanlar helak olmuşlardır. Bu cin dinde aşırılıktır. Dinde olmayanı dine sokmak, dinde bir aşırılıktır. İnsanları, efendim, aşırı derecede sevip de Allah'a yapılması gereken duanın bir kısmını onlara yapmak, istigasenin bir kısmını onlara yapmak, imdat beklemek dinde aşırılıktır. Bu aşırılık da şirktir, dinden çıkartan büyük şirklerdir bunlar. İslam milletinden çıkartır, Allah korusun. Dolayısıyla bu insanlar nasıl olur da bu tür hatalara düşüyorlar? Anlattığımız zaman, işte anladık mı şimdi? insan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem terk tufi kum amreini, ma in temesek tum biha bihme, lan tazlu abda. Size iki emir bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldıkça asla adalete düşmezsiniz. İki elinize sımsıkı sarılın. Dişlerinizle tutun, kavrayın. Asla elinizden kurtulmasın bu hak ip, bu Kur'an ipi, bu sünnet ipi. Bundan koparsanız helak olursunuz. Dolayısıyla bu Bunun önemini anlıyoruz. İşte Kur'an'a bağlı olmak, değerli kardeşlerim, bu ipi sımsıkı tutmak, sünnete bağlı olmak, bu ipi sımsıkı tutmak. Eğer sünnetin, Kur'an'ın, ayetlerin önemini kavrayamaz isen, biraz mantık, biraz felsefe, biraz yorum katarak, kendi heva ve hevesinden yeni bir anlayış, yeni bir din ihdas edersen, kaybolur, gidersin, ayağın kayar, kalbin kayar, inancın kayar perişan olursun. Ey peygamberden daha fazla, daha iyi bildiğini iddia eden yaramaz insanlar. Peygamberin yapmadığını sen neden yapıyorsun? Hangi cüretle yapıyorsun? Sahabenin yapmadığını sen nereden yapıyorsun? Sen onlardan daha mı iyisin? Daha mı akıllısın? Kur'an'da olmayan bir şeyi sen dine nasıl sokarsın? Sünnette olmayan bir dua şeklini sen nasıl koyarsın? Nasıl? Nasıl? Ne hakla, ne cüretle Efendim Kuran'da var Nerede? Allah diyor ki Bir vesile bulun ona gitmek için E nedir bu vesile? Bu vesile felanca zattır Felanca ağaçtır, felanca kabirdir Yazıklar olsun senin aklına Hangi cürette bunun bu ayeti bu şekilde tefsir ediyorsun be zalim? Ve kafasız, akılsız, şeytan oyuncağı olmuş kişi, hangi cürette Allahu Teala bu mu arzu etti? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin anladığını mı anladı? Haşa ve kella. Buradaki vesileden kasıt Allah'ın göstermiş olduğu vesilelerdir, ibadettir, taattır, Hayru hasenattır, attır, Slayr rahimdir. Bir rilvalideyindir. Anneye babaya saygılı sevgili hüzme hürmetkar olmaktır. İnsanlara faydalı olmaktır. Faydalı ilimlerle meşhur olmaktır. Duadır. Sen ne yapıyorsun? Tutmuşsun efendim gitmişsin kabre bilmem şuna buna. Yatıra ağaca. Canlı tağutlara. Onlar var. Haşa sana bunu öğrettiler zalimler. O yüzden sen böyle söylüyorsun sen daha bebekken anne karnındayken sana bunu fısıldadı zalimler gafiller sen onların kurbanı oldun ama aklını çalıştır yok böyle şeyler yok aklını başına al peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vesile kılmadığı bir şey sen nasıl vesile kılarsın neden peygam, peygamberimiz duasında Hz. Musa'yı, İsa'yı, Hz. Nuh'u, Hz. İbrahim'in vesile kılmadı? Neden? Ya Rabbi, Hz. Musa'nın hürmetine beni affet diye bir dua yaptı mı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Veya Hz. Ebu Bekir, ya, ya Rabbi peygamberinin yüzü hürmetine beni affet dedi mi? Hiçbir sahabeden böyle bir şey varit oldu mu? Asla, ha, haşa ve kella. Onlar böyle yapmadılar. Öl onlar böyle anlamadılar. Sen hangi cürette 1400 küsür sene sonra böyle şeyler düşünüyorsun? Nereden aldın bu imkanı, bu anlayışı, bu tefsiri? Yaramaz insanlar, tahtla soyunmuş insanlar, Allah'ın makamını çalmak isteyen zalimler seni kandırdılar da öyle yapıyorsun, değil mi? O zalimler seni kandırdı. O zalimler fıtri, güzel yapını kirlettiler. O zalimler. O yüzden sen böyle yapıyorsun. Ya aklını başına al, kendini kurtar. Teslim ol sünnete, teslim ol Kur'an'a. O ayette onu söyleme. Asla o ayette öyle şeyler yok. O ayetin manası böyle değil. E o nereden biliyorsun öyle değil? Çünkü o ayeti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşayarak, canlı şekilde yaşayarak tefsir etmiştir. Duasında, ibadetinde tefsir etmiştir. Yaşantısı bu ayetin tefsiridir. Yaptıkları o ayetin tefsiridir. Sahabenin yaptığı o ayetin tefsiridir. Öyle şey olur mu? Evet. Aynı zamanda el-istigasiye gelelim. Medet ya filan, Medet ya Resulallah. bunlar da şirkdir değerli kardeşlerim. Allahu Teala'nın böyle bir şeye izin vermesi söz konusu değildir. Allahu Teala'nın böyle şeylere izin vermediğini nereden biliyoruz? Bir kere hiçbir şey bilmiyorsan, bak Peygamber'in ağzından böyle bir şey çıktı mı? Medet ya Musa, Medet ya yani Hendek savaşı oldu zor durumda, Bedir savaşında kelle koltukta e, Hendek'te dişleri kırıldı, yüzlerine mihverin çivileri girdi, medet ya Musa medet ya İbrahim medet ya Nuh dedi mi? Haşa ve kella sen nereden çıkartıyorsun bunları? sahabeler savaşlara gittiler Hazreti Ebu Bekir gitti, Hz. Ömer gitti Hz. Osman, Hz. Ali Cenklere gittiler, Hristiyanlarla, kafirlerle, müşriklerle. Savaştılar. Yahudilerle savaştılar. Çok dar, zor durumlara düştüler. Yetiş ya peygamber, yetiş ya peygamberler. Yetişin ey Allah'ın salih dostları. Yok, böyle dua var mı? Yok. Sen nereden çıkartıyorsun? Yok kardeşim, sen nereden çıkartıyorsun? İşte bunların olmayışı bize bir kere... ...bunlar yoktur demek için yeterli bir sebeptir. Ha! Açık ayetler var mı? Var. Ne diyor? Fatiha suresinde... ...Yüce Rabbimiz 5. ayet-i kerimede... <gülüyor> ...İyyânke nâbudu... ...ve iyyânke nestaîn... ...ancak... ...sana ibadet eder... ...ancak senden... ...imdat beklerim... ...ancak sana istigası ederim... istigaste bulunurum... ...ancak senden... ...yardım beklerim... Ancak seni yardıma çağırırım. Evet, al sana delil. La ya'lemul gaybe illallah. gaybı Allah'tan başka bilen yoktur. Bilecek yoktur. O yüzden sen ta oralardaki, buralardaki, İstanbul'lardaki, Ankara'lardaki şehlere, bilmem şehlik iddiasında bulunan insanlara medet ya filan dediğin zaman onlar seni duymazlar. Duymazlar. وَمَنْ اَظَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Allah'tan gayrı, Allah'tan gayrısını imdada çağırandan, ondan medet umandan daha sapıtmış, aklını yitirmiş, aklını yitirmiş, sapıtmış olan Efendim kimseden daha sapık birileri var mı? Allah'tan gayrısını imdada çağırandan daha sapık birileri var mı? İnkarî bir sor soru. Allahu Teala inkar ediyor. "Ve hum an du'aihim Allah'tan gayrı çağırdıkları, davet et, efendim, imdada çağırdıkları o nesneler, ağaçlar, yatırlar, kabirler, canlılar, tağutlar, şeytanlar, iblisler, cinler, onların duasından gafildirler, onların yakarışlarından gafildirler, bilmezler, duymazlar. لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ ila يَوْمُ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar çağırsalar da imdat imdat deseler de minarelerden bağırsalar dağların zirvesine çıkıp bağırsalar en büyük hapollerlerle bağırsalar yetişin diye. Onlar kıyamete kadar onlara cevap verecek değildir. Kıyamete kadar dünyanın sonuna kadar onlar onların dualarına cevap verecek değildir. Bu ayetler duruyor, gözlerimize batıyor. Ey akıl sahibi Müslüman. Sen gerçekten Müslümansan bu ayete teslim olursun. Bu ayetler bir tane değil, iki tane değil. Dolu. Ah, sakalını bırak, cübbeni giy. Efendim, beş vakit namazını kıl. Ondan sonra hayatın şık dolu olsun, ondan medet bekle, onu istigaseye çağır. Hayatın, tatbikatın, amelin hep Allah'ın istemediği şekilde olsun. Resulullah'ın istemediği şekilde, göstermediği şekilde olsun. Ondan sonra cennet sevdasıyla yaşa. <gülüyor> Yok öyle bir şey ya. Kandırma kendini. Ya üzülüyoruz değerli kardeşlerim ya. Böyle şeyler olur mu? Ezberleyin bu ayetleri. Vurun bunların yüzlerine. Vurun. Anlatın. Söyleyin, kurtarın bu insanları ya Allah'ın izniyle. Bu şirkten, bu bat, bat, batıldıktan Evet. Konuyla ilgili aslında çok söyleyecek şey var. Ama özet geçelim. Ne dedik? İmdat, istigase, vesile. Hepsine değinmiş olduk kısaca. Konular e, gayet açık değerli kardeşlerim. Yeterli. Bir ayet, iki ayet, üç ayet. Yeterli. Evet. Şimdi bu soruyla ilgili inşallah e, bunlarla yetinelim değerli kardeşlerim. Hemen ekrana bakıyorum. Ekranda soru var mı? Evet. Soru var. E, Darwin Darwin e, İmamını tanımayan durumu cahiliye e, devrindekilerin mi diyor? Devrin, he, pardon yanlış okudum yanlış yazılmış çünkü Azeri kardeşimiz diyor ki devrin imamını tanımayanın durumu cahiliye devrindekilerin durumu gibidir. Öyle mi yazmışsın? Azeri kardeşim efendim hadislere ne diyebilirsiniz? Evet bu kardeşimiz Azeri lehçesiyle yazmış. Ben o yüzden belki anlayamadım. Ama anladım sorunuzu tabii ki anladığım kadarıyla cevaplamaya çalışacağım değerli Azeri kardeşim. Evet sizlerden muhabbetlerimizi duyuyoruz. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Ee, evet. Ee, sorunuz biraz daha uzun. Aşağıda kısımlarda e, okuyorum. Evet, şimdi sorunuzu anladığım kadarıyla diyorsunuz ki devrin imamını tanımayanın durumu cahiliye devrindekilerin durumu gibi, gibidir. Ee, böyle bir hadis var diyorsunuz, ee, bunun hakkında neler söyleyeceksiniz diyorsunuz. Şimdi, değerli kardeşlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden olan ulul emre itaat edin diyoruz değil mi? Bu imanın gereğidir. Ve ulul emri minkum sizden olan yani ne demek sizden olan içinizden iman ehli bir insan olarak çıkıp da size reis olan bir insana bir hakime bir hükümdara itaat edin. Allah'ın emri elbette burada e, içimizden çıkan bizden olan hakikaten Allah'a iman etmiş hakikaten özüyle sözüyle doğru Allah'ın dinini yaşayan, yaşatmaya çalışan Allah'ın hükmünün en üstün olduğunu iddia eden ve bu hükmü bu hükümle hükmetmek için e, gerekli gayreti sarf eden Samimiyetle bu yolda çalışan bir imam elbette bizim imamımızdır. Elbette ona itaat da vaciptir. Ya sanırım sorunuza cevap bu kadar yeter. Ee, başka bir soru var mı değerli kardeşlerim? Bakıyorum. Hemen ana panda kardeşimiz nikap takmak farz mıdır? Eğer annem babam nikap takmayı istemiyorsa e, onlara itaat etmek e, edebilir miyim diyor. Şimdi değerli kardeşim nikap göz bölümü açık bir baş giysisidir kadınlar için. Göz bölümü açık. Farz mıdır? Sünnet midir? Nedir bunun hükmü? Değerli kardeşlerim. Benim kani olduğum yüreğimin kalbimin ısındığı böyle dememe bakmayın yani esasen olayı bu kadar hafife alıyor gibi bir halim e, var gibi anlaşılmasın. Hayır. Hayır. Haşa. Bu konuyla ilgili bir ihtilaf olduğu için söylüyorum. Ayetleri anlama konusunda. Benim kani olduğum görüş Değerli kardeşlerim, nikap takmanın e, doğru olmadığı doğru olmadığı konusundadır, yönündedir. Çünkü nikap değerli kardeşlerim, e, insan, bayanların yüzünden onların en güzel, en güzel bölümü olan gözleri ve o bölgeyi e, yansıtıyor ve eğer o beyazsa siyah bir nikabın önünü kapatıp da o göz kısmını gördüğünüz zaman bütün dikkatleriniz oraya gidiyor ve daha çekici oluyor. Gerçekten daha çekici oluyor. Bunun delili kendi bilmez şarkıcıların nikabla şarkı söylemeleri zaman zaman. Hatta batılılarda bile göre, görebilirsiniz. Nikab takanlar daha çekici olmak için. Batıl, yani her tarafı çıplak Y yüzüne nikab takmış. Yani Hristiyan, Yahudi, dinsiz, layık neyse. Bu, böyle olmasına rağmen çekici olmak için nikab takmış. Şarkı söylerken efendim. <gülüyor> maalesef. Dolayısıyla nikabın bir cazibesi var. Peki ne yapalım? Yüzümüzü komple mi açalım? Onu mu demek istiyoruz? Hayır. Örtü odur ki Kadının en güzel bölümü olan yüzü kapalı olmalıdır. Ya, işin gerçeği bu. Ha, bu konuda itlaf var mı? Değerli kardeşlerim, bakınız, ee, mezhep imamlarının bu konuyla ilgili görüşüne baktığımızda ee, çoğu cumhur ulema der ki, el ve yüz avret mahalli değildir. Açılabilir. Eee, İllâ mâ vuhara minhâ. Ondan kendiliğinden görünen kısım hariç. Ayetinde görünen kendiliğinden görünen kısmın el ve yüz olduğunu söyleyen alimler var. Çok. Çoğunlukla cumhur. Ama bu alimler sonuç olarak şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki eğer fitne oluşturuyor ise bir toplum tamamen bozulmuş, şehvete batmış, işleri, gücleri kadın, efendim şehvet, şehvet şehvetperestlik, insanlar kadınları gördüğünde gözlerini çevirmiyorlar. İnsanlar bakıp duruyorlar, insanlar açık arıyorlar. Böyle bir fitne asrı var ise, ulemanın ittifakıyla yüzlerinde kapatılması farzdır, farz-ı ayındır, yoktur. Barzayındır. İtilaf yoktur. Fitne olduğu takdirde, bakınız, ki bugün fitne var mı yok mu? Var. Bugün erkekler kadınları gördüğünde gözünü çeviriyor mu bir tarafa, çevirmiyor mu? Çevirmiyor, bakıyor. Ne kadar görebilir, görebilirsem o kadar kardır diyor. Utanmıyor, sıkılmıyor, arlanmıyor. Hem kadınlar maalesef hem erkekler bu konuda çok büyük bir erozyona uğramış durumda. Böyle bir asırda korunmak lazım. Böyle bir asırda böyle bir insanların şehvet bataklığına battığı ağızlarından şehvet salyaları akıp da hayvanlar gibi affedersiniz köpekler gibi sokaklarda gezen insanların olduğu bir durumda bir konumda. Mü'mine kadınlar o pis işlere düşmemesi lazım. Düşmemeleri lazım ve yüzlerini örtmeleri lazım. Bu ne güzeldir? En güzeli budur. Bunu bütün e, yani kelimenin tam manasıyla, açık manasıyla söylemek istiyorum. Eğer derse ki anne baba ha şunu söyleyeyim yani bir insan e, yüzünü örtmek İstiyor. Ama örtemiyor. Ee, nikap mı taksın? Yoksa komple yüzünü açsın mı? El cevap. Eğer bir kadın yüzünü örtemiyorsa, komple, örtemiyorsa en azından nikap takıp sadece gözlerinin önünde bir parmak genişliğinde bir görecek kadar bir açık Bırakmak istiyorsa, bunu da yapsın. Ama, ama süslenme, makyaj, sürme çekmek, e, çekici olmak, e, bu nikabın aralığını biraz daha açıp o boşluğu gözler etrafındaki kaşları bir tarafa çıkartmak efendim, biraz daha buruna doğru çekip o e, fitneleyici bölümü ön plana çıkartmak gibi bir durum olmadan, sadece gözlerin, göz bebeklerinin görebileceği kadar bir boşluk bırakırsa, bu da, efendim, yapması gereken bir durumdur. Anne baba buna izin vermiyorsa, onları dinlememek vaciptir. Dinlemek değil, dinlememek vaciptir. Ha? Hüküm Allah'a aittir. Hı? Allah -u Teala diyor ki anne babanız şayet size şirk koşmanızı emrediyorsa onlara itaat etmeyin. Ya yani size yanlışı emrediyorsa size itaat etmeyin. Onlara itaat etmeyin diyor Allah Teala. La ta'at fi'l mahluki fi ma'siyetillah. <gülüyor> Allah'a isyan da kula itaat yoktur. Sorunuzun cevabında bu şekilde Vermiş olalım ve e, takım hocamız diyor ki sahih kabul edilen hadis-i şerifler ve sünnet-i rasul akidede hüccet olur mu? Sahih kabul edilen hadis-i şerifler sünnet-i rasul akidede hüccet olmaz mı? Her akidede de olur amelde. Yani amelle akideyi ayırmak doğru olur değil mi? Yani akide de ben şunu kabul ederim, amelde kabul ederim, akide de kabul etmem, akide de kabul ederim, amelde kabul etmem. Böyle haşa, bu böyle bir hata, bir Müslüman böyle yapamaz. Amel ile akide aynıdır. Ama tabi incelik noktaları var. Nedir? Ee, mesela zayıf hadislerden müteşekkil, yani zayıf hadisler dört tane, beş tane, altı tane, aynı konuyla ilgili ise e, ve bu hadislerin anlatmış olduğu mana, sayı hadislere aykırı değil, Kur'an'a aykırı değil ise ve buradaki mana mübah işlerden ise e, mendup işlerden ise nafile olacak olan işlerden ise bu durumda e, bu ...hadisler ile amel yapılabilir. Ama... ...aynı hadisler... ...akide konusunda... ...bir destur olur mu? Ha, burada bir ayrıma gideceğiz. Burada bir ayrıma gideceğiz. Olmaz. Zaten akide ile ilgili gelen konular... Ee, ...tamamen... ...bütün açıklığıyla gelmiştir. Ayetler bu konuda yeterli. Say hadisler bu konuda yeterli. Eee... Çünkü inancımızın nasıl olması gerektiğiyle ilgili e, konular öncelikli konulardır. Ve İslam'ın ilk dönemlerinde bu konular, e, imani konular e, bütün yoğunluğuyla işlenmiştir. <gülüyor> Allahu Teala ayetlerinde bunu aktarmıştır. Bu konuyla ilgili bir sıkıntı söz konusu değil. E, e, ama... Sorunuzdan anlamış olduğum şey, e, yani say hadisler akide de hüccet midir? Elbette hüccettir. Bunun aksini iddia etmek mümkün değil. Evet, diğer bir soruya geçelim. E, evet, kardeşimiz diyor ki, Evet, diyor ki hocam hakkınızı helal edin. Ben sizin hakkınızda suyuzanda bulundum. Sizin Rasiye, e, Rasiye suresi ni dirayet usulüyle tefsir etmeniz Hasebiyle sizin sünnet ve hadise e, bakış açınızda kalbe şüphe düşürdü. Hakkınızı helal ediniz. Helal olsun e, kalbimize şüphe olmasın inshallah otaa e, dirayet usulüyle e, değil de artık ne anlıyorsak ayet-i kerimelerden, diğer ayetlerimiz ışığında, hadis şerifler ışığında e, ve bir müminin fıtri yapısı, anlayışı ve bütün kalbinin ruhunun ruh, ruhunun kapılarını açmak suretiyle ne algılıyorsa. E, onları aktarması e, inkar edilecek bir durum değil. E, dirayet e, tefsiri zaten e, biliyorsunuz muteber bir tefsir metodudur. Yeter ki e, hadislere, ayetlere ters düşülmesin. Hadisler ayetler ışığında e, ve o, o ayetlerin hadislerin ruhuna uygun olarak ve Arapçanın kaydelerine Uygun olarak bir tefsir yapılsın. Evet. Ee, talebe diyor ki kardeşimiz, yüzü çirkin kadın, yüzünü örtüp, gözlerine sürme çekip, dışarı çıkıyor. Bu durum fitne oluyor diyor. Evet, bu bir yorum. Soru değil. Evet, doğrudur. Ee, Ebu Muhammed hayırlı geceler. Selamun aleyküm ve ve ee, selam vermiş aleyküm selam. Ee, Ana panda kardeşimiz üç katlı peçeler var. Gözler gözükmüyor Evet gözler gözükmüyorsa ne ala kardeşim ne güzel. Ne güzel öyle 12 kaplar var tabii nikap üç katlı. Bir katını açıyorsunuz efendim bir perde. Ee, bir katını açıyorsunuz perde yok. Ee, bu şekilde nikaplar var. En güzeli de nedir? Gözlerin dahi dışarıdan bakıldığında görülmemesidir. Ee, ana panda diyor. Yoksa tabii e, kaşları alıp gözleri kaşlar e, bunun üstü ortada e, bir de gözlerine sürme çekti mi? Tam bir fitne oluyor. Doğru söylüyorsunuz ana panda kardeşim. Selef'in yolu diyor ki e, hocam mesela Fransa'da nikap yasak. Bir kadın orada Oralara efendim itaat etmesinin hükmü nedir? Şimdi değerli kardeşim, bizim dinimizin bir kaydesi var. Nedir? Bu kayde şu nasta e, manasını bulmakta. Fette kullaha mesleta'tum. Allah'a gücünüz yettiği nispette itaat edin. Gücünüz yettiği nispette. Eğer yasaksa nikap takmak, e, cezalandırılmak söz konusuysa, zorsa, inşallah bu kardeşlerimiz mazurdurlar. İnşallah yüce Rabbimiz e, ellerinden gelmeyen bu durum konusunda onları mazur görecektir. İnşallahutaala emelimiz, niyazımız budur. Emelimiz tabi o kardeşimiz o kardeşlerimizin samiyetine bağlı olarak söylüyorum. Gerçekten büyük bir cezalandırma söz konusu ise inşaallah Teala onların bu özürü Rabbimiz katında da makbul bir özür olacaktır. Ama bunda suistimal etmemek lazım. Ee, yine talbe kardeşimiz diyor ki el-vela ve barayı nasıl anlamamız gerekiyor? Evet. Evet. Değerli kardeşim, bu konuyla ilgili hemen e, şunları söyleyelim. Elvela vela elvela el vel, e, el velbera iki tane kelime birbirine zıt, iki manayı ihtiva etmekte. Elvela dostluk, yakınlık, veli Kılma, yakın olma, sevme, itaat etme e, manasını taşırken, elbera uzak olma, uzaklaşma, veri olma, e, nefret etme, engel olma, uzaklaşma, gitme manalarını ihtiva etmektedir. Bu, el buğdu fillah ve'l hubb fillah da ifadesini bulmakta yani Allah için sevmek Allah için buğz etmek de, de e, ifadesini yorumunu bulan bir durum el vela el vela ve'l bera velayet yani veli kılma yani imam tayin etme yani sözün dinleme sevme yakın olma Manalarına ihtiva eden el-vela, sadece Allah'ın e, temiz, salih, şirkten, küfrden uzak, nifaktan uzak, kulları için beslenen sevgi duygusudur. İtaat duygusudur eğer onlar imamsa, hükümdarsa. İtaat duygusu, onlara itaat etmek. el şeytana isyan etmektir. Şey, elvera, şeytana isyan etmek. E, velbera ise uzak olmak manasında kimden? Kimden? Tavuttan uzak olmak. Kimden? Müşrikten uzak olmak. Kimden? Allah'ın emirleriyle emretmeyip Allah'ın sınırlarını aşan insanlardan uzak olmak. Bu dinimizin kaydesidir. Müslüman Mümini sever, kafirden buğz eder. yavru sevmez. Heh. Hem mümini seveceksin hem yavru seveceksin. O zaman Müslüman değilsin. Neden? Sen imanı seviyor isen küfürden boz etmek zorundasın. İmanı seviyorum ama küfürden de nefret etmiyorum. Müslümanı seviyorum ama gavurdan da nefret etmiyorum dersen o da bizim kardeşimizdir dersen o zaman sen hakiki bir imana sahip değilsin. Çünkü küfür ile iman yan yana durmaz. Bir şey ya aktır ya karadır. Hem ak hem kara olamaz ki. Bir şey ya iyidir ya kötüdür. Hem iyi hem kötü olamaz. İnkar da iyi, iman da iyi diyemezsin. Eğer iman ediyorsan inkarın kötü olduğunu bilmek zorundasın. Akıl var, mantık var. Bunlar akıla mantığa aykırı şeyler yani. Eğer bir insan eee Kafirden, münafıktan, müşrikten nefret etmiyorsa, uzak durmuyorsa, onun imanında büyük bir ne var? Hastalık var, maraz var, kendine dikkat etsin. O yüzden tekrar tekrar söylüyorum. Allah'ın veli kullarını seveceğiz. Allah'ın veli kulları, salih kullarının dostu olacağız. Onlara sevgi, muhabbet, saygı besleyeceğiz. Şeytanın kullarına da, ne, ne besleyeceğiz? Saygısızlık, nefret, nefret, sevmemek, onlardan uzak olmak duygularını besleyeceğiz. İmanın gereği bu. Bu konuda e, bu cümleler yeterli sanıyorum. takım kardeşimiz, Allah'tan başkası adına yemin etmek küçük şık midir hocam diyor. Namazı ikame ederken Allah'tan başkasının da sevgisini, rızasını gözetmek de Riya küçük şirk midir diyor. Değerli kardeşim, Allah'tan başkası adına bir, ima, bir insan yemin ederse bu şirk büyük şirktir, küçük şirk değildir. Büyük şirktir bu. Allah'tan başkasını adına yemin etmek şirklerin büyüğüdür. Çünkü Allah'tan başkası adına yemin eden bir insan kendine onu ilah olarak tanımış demektir. Kendine hükmeden en büyük kutsal olarak onu görüyor demektir. Bu da küfürdür. Allah korusun. Bunu söyleyeyim. günah kebairden faiz, zina, katıl ve, e, ve diğerleri ee, daha mı şediddir? Büyük, cürüm, büyük cürümdür. Yani şimdi faiz, zina, katıl bunlar helak eden günahlardır. Seb'a mu'bikat dediğimiz e, insanı helak edecek olan büyük günahlar bunlar. Bundan, Bunlardan uzak durmak lazım. Bu büyük günahlar e, bunların helallığını savunduğun andan itibaren büyük şirke girersin. İnkara girersin. Bunların haram olduğunu kabul ettiğin takdirde hata ile, gaflet ile bu hataya düşersen bu büyük günahtır, helak edici günahtır büyük günahtır, şirk değildir şirk daha çok inançsal boyutta onun hükmünü değiştirmekle ilgilidir inkarla ilgilidir veya bu doğrudur ama tağutun bu paralelde Söylediği veya buna ters olarak söylediği şu Sözle doğrudur, bu da iyidir dersen bu da şirktir Yani iman La ilahe illallah Demeyi gerektiriyor La ilahe, hiçbir ilah yoktur Illallah, ancak Allah vardır. vardır Yani önce Kalbinde var olan bütün tağut, tağutları Batıl ilahları Söküp atıyorsun Yerine Allah'ı koyuyorsun Kalbinde Müşriklere, kafirlere, taahhutlara olan bütün sevgiyi atıyorsun. O bütün sevgiyi Allah'a hasrediyorsun. İşte iman bu. Müslümanlık da bu. Evet. Şimdi sorunun bir bölümü de şuydu. Namazı ikame ederken Allah'tan başkasının da sevgisini, rızasını gözetmek Değerli kardeşim ya bunun hükmünü soruyor Riya Riya'nın hükmünü soruyor değerli kardeşim Riya küçük şirktir neden çünkü e, Riya'da şu var ibadet Allah için yapılır bütün niyetler Allah içindir fakat şöyle hatırına bir e, vesvese gelir ya şu insanlar da şu ibadeti yaparken beni görüyorlar diyecekler ki maşallah ya ne güzel yapıyor ne güzel ne kadar ne kadar da infak etmeyi seviyor. Böyle bir şey diyecekler. Bu da benim nefsimin hoşuna gidecek. Ya bu küçük bir e, riya. Yani bu küçük şirk, küçük şirk riya. Gizli şirk. Gizli şirk. Bu gizli şirk olan riyadan kurtulmak çok zor. Yani e, birçok insan bundan kurtulamaz. Ee, bu peygamberimize sorulduğu zaman bu küçük rüya, bu tür şüpheler hani sahabede geliyor ya Allah'ın Resulü biz hayır hesanatı yapıyoruz ama insanların e, bizi gördüklerinde bizi hayırla anmaları da hoşumuza gidiyor Allah'ın Resulü. Ne yapmamız lazım? Allah'ın Resulü diyor ki evet bundan kurtulmak zordur. Siz bundan kurtulmaya çalışın ama bundan kurtulmanız zordur. Bu e, riyanın e, kefareti nedir? Estağfurullah demenizdir, sadaka vermenizdir e, ve bu konuda Allah'a sığınmanızdır. Evet, böyle bir düşünce geldiği zaman ne yapacağız? Ya Rabbi bu düşünce geldi ama bu vesvese sana sığınırım. Ben bunu kastetmiyorum ya Rabbi. Beni kurtar bu vesveseden böyle düşünmek istemiyorum, bütün ibadetimi senin rızan için yapmak istiyorum dediğin andan itibaren o günahın affedilir değerli kardeşim. Evet. Ee, bir başka soruya bakıyorum. Bakıyorum. Ebu Emil diyor ki benim eşim nikap takmak istiyor lakin Ben buna karşıyım çünkü biliyorum ki bundan fitne çıkacak. Yaşadığımız yerde bu gerekmez. Bir, dikkat çeker. İnsanlar hepsi sana bakar bir de resmen yasak burada. Ben günah mı ediyorum? O benim sözümü dinlediğine göre e, günah günah ediyor günah mı ediyor diye sormuş Ebu Emil kardeşim Allah muvaffak eylesin. Allahu Teala kulluğunda muvaffak eylesin. Allahu Teala fitnelere karşı sizleri de bizleri de muzaffer kılsın. Hak yolda daim kaim azim gayret sahibi kılsın. Değerli kardeşim eğer bir mani yoksa eşinizin nikap takmasına yani yüzünü örtmesine mani olmayın. Hatta hatta e, nikabın da önündeki perdeleri indirmesine yüzünü hiçbir şekilde göstermemek isteyişine mani olmayın. Eğer olursanız vebaliye girersiniz. Olmayın. Bu sizin hakkınız değil. Kul ile Allah arasına girmeyin. Kulun taatını engellemeyin. Kul eğer diyorsa Rabbim anladığım kadarıyla ülemadan, alimlerden anladığım kadarıyla bu şekilde örtünmek en güzeliymiş. Ben o en güzeliyle sana yaklaşmak istiyorum Rabbim derse bu güzel kalp ile Allah'a yöneliyorsa siz bundan gurur duyun. Asla engel olmayın. Vebale günaha girmeyin. Fitne çıkarma meselesine gelince. Değerli kardeşlerim. Fitne çıkacak diye itaat engellenmez. Fitne çıkacak diye itaat engellenmez. Bir yerde Allah'ın emrine uyuluyor diye fitne çıkıyorsa demek ki o insanlar fitneci insanlardır. Demek ki o insanlar İman etmeyen insanlardır. İman etmeyen insanların ileri geri konuşmaları bizi hiç de ırgılamaz. Hiç ırgılamaz. Hiç ırgılamaz. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Onlar namazımızla dalga geçiyorlar. namazını bırakacağız? Onlar bizim orucumuzla dalga geçiyorlar. orucum bırakacağız? Kurbanımızla dalga geçiyorlar. Kurbanı bırakacağız? E şimdi mesela birçok eğer bu kapıyı açarsak ya kurban kesmeyelim. Bak hayvan hakları, savunucuları bu bir katliamdır diyorlar. Kurban kesmeyelim ya. Onlar bak fitne oluyor kardeşim. Kesmeyelim. Bunu mu diyeceğiz? Haşa. Yok böyle bir şey. Evet. Şimdi ee, bu kardeşimize tavsiyem ee, değerli muhtereme hanımına engel olmamasıdır. Bu güzel niyetinden dolayı onu tebrik etmesidir. Değerli kardeşim, bu bir cihattır bu asırda. Bu asırda yüzü kapatmak büyük bir meseledir. Büyük bir cihattır. Bu cihadı yapan kardeşlerimi ben tebrik ediyorum. Allah muvaffak eylesin. Onlar cennetin aşıkları, onlar dünyayı görmüyorlar ki zaten. Dünya, öyle olmuş, böyle olmuş, bütün insanlar toplanmış, kınamışlar. Bunlar mühim değil. Yeter ki Allah seni sevsin, değerli kardeşim. Yani bu yüzden dolayı şimdi bakın bazıları diyorlar ki efendim biz Türkiye Cumhuriyetler'de Rusya'da şurada burada okullar açtık bu okullara Hristiyan çocukları geliyor e biz o okullarda yöneteceğiz öğretmeniz hanımlarımız kapalı olduğu zaman diyorlar ki bunlar o şöyle böyle bunlar herhalde şucu bucu. Biz o yüzden diyoruz ki fitne olmasın bu Hristiyanlar çocuklarını göndersinler diye hanımlarımıza diyoruz ki ya biraz asortik olun be başınızı açın Allah rızası için başınızı açın Allah rızası için etinizi kısa tutun Allah rızası için boynunuzu gösterin bulunuzu baldırınızı Allah rızası için gösterin şu dine hizmet etmek için bunu yapın sen ne yapıyorsun <gülüyor> kuş kafallık bu kuş ya afe. kuşa hakaret oldu şimdi. Kuş böyle bir şey yapmaz. Yani kuş beyni desem bu da hakaret. kuş hakaret olur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah rızası için zina et. Allah rızası için göz zinası et. Allah rızası için insanlara göz zinası ettir. Haşa ve kella. Böyle sapıklık olmaz. Zamanın birinde bir yerdeyim. Ee, üç dört tane Nusayri vatandaş toplanmış konuşuyorlar. Diyorlar ki yahu diyorlar hayatımda camiye girmedim. Falan ülkede yaşıyor idim. Orada çalışıyor idim. Bir gün görevliler görevliler Ezan vaktinde beni arabaya bindirdiler. Camiye namaz kılmam için getirdiler. Ben bir boşluğunu buldum. Caminin bir avlusunun bir kapısından girdim. Allah'a şükürler olsun diğer kapısından çıktın. kaçtım beni görmediler. Hamdolsun camiye girmedim. Allah'a şükürler olsun camiye girmedim diyor. Yani işte bakın böyle insanlar da var. Ne güzel. Bayram gibi insanlar yani. Akıl akıllı insanlar Allah rızası için camiye girmemiş. <gülüyor> yani. Şimdi bu biraz önceki mesele de buna benziyor yani. Allah rızası için şunu yaptık, bunu yaptık. Bunlara Allah razı olmaz kardeşim. Allah rızası için günah işlenmez. Allah rızası için Allah'ın razı olduğu işleri yapacaksın. Kınayıcının kınamasına bakmayacaksın. Evet. Şimdi bakalım eee Saribe kardeşimiz söz hakkı istedi. Ee, şöyle e, buradan yazarsa sevinirim. Görüşünü. Evet. Ee, Neden için söz hakkı istediğini. Evet. Bakıyorum diğer bir soruya. Kardeşimiz diyor ki, ablamın takım. Allah'tan başkası adına yemin etmek büyük şirk dediniz, yanlış bilmiyorsak bu tür yeminler küçük şirktir. Ashab bazen Müslüman oldukları halde menat üzerine yemin ederdi, Resul de şöyle derdi, bunun kefareti la ilahe illallah'tır. Değerli kardeşim, Abdülmüt Akın kardeşim, ben e, şahsen böyle bir şey bilmiyorum ve ben Allah'tan başkası adına yemin etmenin büyük şirk olduğunu öğrendim. Öyle biliyorum. Bu konuyla ilgili eksiğimiz varsa tabii ki eğer hadislerle, ayetlerle beslenmiş sayı hadislerle, ayetlerle beslenmiş bir istidal varsa amenna ama görüldüğü şekliyle Allah'tan menat adına, uzza adına yemin etmek e, bunlar bildiğim kadarıyla büyük şirke girer. E, çünkü Allah'tan başka kutsallar, ondan daha büyük kutsallar e, görmektir, buna inanmaktır bu. O yüzden bu hadisi inşallah bana iletin. Kaynağıyla birlikte, ona göre sözümüzü gerekirse revize ederiz. Evet. Ee, başka bir soruya bakıyorum ama e, herhalde soruda yok. Evet. Sanırım başka e, söz de yok. Ben e, müsa müsaadenizi istiyorum. E, allah razı olsun. Saatimiz 12'ye gelmiş. E, aşağı yukarı 2 saate yakın bir zamandır. Aranızdayız. E, allah Teala günahlarımızı e, affeylesin. Allah-u Teala bu ilim halkasını mübarek eylesin. Hak, hak bilip hakka sarılmayı, batıl batıl bilip ondan uzaklaşmayı. Cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'e nasip eylesin. Allahu Teala dertlerimize deva. Soruşlarımıza eda nasip eylesin. Hastalarımıza şifa nasıl eylesin. Allahü Teala elem-keder içinde olan kardeşlerimize yardım eylesin. Allahü Teala hayırlı emelleri, hayırlı beklentileri olan kardeşlerimize bu e, beklentilerinde onları muvaffak eylesin. Rızık kapılarını ardına kadar onlar içinde açsın. Allahu Teala kulluğunda cümlemizi muvaffak eylesin. Her türlü hatadan, beladan e, şirkin sözlüsünden e, amelli olanından bizleri muhafaza buyursun. Allahu Teala inşallah e, cennette de e, bir ve beraber olmayı bizlere nasip etsin. Cehennem ateşinden bizleri azat etsin. Kabir azabından bizleri muhafaza buyursun. Ve ahiru davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve safi ecmain